Bakın bizim günümüzde yapılan en büyük hatalardan birisi şu. Mesela bir insan alıyor diyor tamam, Ben alimler bana nasıl tarif etmişse ben öyle ilim öğreneceğim. Geçmişte yazılmış yani eski dönemlerde yazılmış. Selef alimin kitabını alıyor okuyor. Onunla hayatını idame ettirmeye çalışıyor ilim hayatını. Bu da yanlış. Geçmiş selefi de günümüz ile anlayacağız. Çünkü neden? Tarih boyunca kardeşler ilim hep elden ele geçmiştir. Tarih boyunca ilim ne? Hep elden ele geçmiştir. Her birleri birilerinin dizinin dibinde okumuştur. Ben size öyle örnekler verdim ki geçmiş alimler bir söz söylüyorlar, bir söz söylüyorlar, sarf ediyorlar. O sözdeki kasıtları farklı. Ama o sözden ne kastettiklerini ancak günümüzdeki alimler anlayabilir. Mesela siz bugün mutfakun aleyh lafzını duysanız ne anlarsınız? Bukhari müslim anlarsınız değil mi? değil mi? Geçmişte bazı alimler mutfakun aleyhden mesela Bukhari müslim, bir de Ahmet'in Müsnedini kastediyorlardı bazıları mesela. Soğan, o, sen o alimin kitabını okuduğunda, bu hadis muttefakun alektir dediğinde sen ne anlardın sadece? Bukhari Müslümanlardır mesela. Anlatabiliyor mu? Bunun gibi arkadaşlar birçok örnek verilebilir. O yüzden ilim elden ele geçtiği geldiği için geçmişteki alimlerimizin sözlerini de ancak günümüzdeki alimlerle biz anlayabiliriz. Dediğim gibi bu yolda birçok daha engel var. Bu Mesela bu, bu büyük bir engeldir. Bunu aşmak lazım. İnsanlara bunu mutlaka anlatmak lazım. Yani bugün Hangi fırka yok ki yani eğer hangi grup yok ki kendisini selefe eden, geçmiş âlimlerden delil getirmiş olmasın. Değil mi? Bugün insanları tekfir edenler İbn Teymi'nin sözleriyle delil getirmeye çalışıyorlar. Muhammed bin Abdül Rahman'ın sözleriyle delil getirmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü işlerine gelen cümleler var içerisinde. Ama o işlerine gelen cümleleri bakın bu alimler kullanırken mesela Muhammed bin Abdul olsun İbni Teimiy olsun bu sözleri kullanırken onu daha çok ilim talebesi alim insanlara yönelik kullanmışlardır o cümleleri. Onlar bilirlerdi İbni Teymiye'nin bu cümleden ne kast Mesela İbni Teymiye bazen bir yerde umun bir cümle kullanır genellik ifade eden bir cümle kullanır, başka yerde de o genelliği özelleştiren bir cümle kullanır. Sen ikisini bilmediğin zaman. Meseleleri birbirine karıştırsın. Mesela İbn-i Teymiye der ki şunu yapan kâfirdir. Sen sadece o lafını alarak dersin ki bakın İbn-i Teymiye kişileri muayyen tekfir etmiştir. Halbuki o İbn-i Teymiye'nin genel sözüdür. Başka sözlerine baktığında o sözü açan cümleler var i̇bn Teymiye'de. Peki dedik ki alimlerimizle anlayacağız. Hangi alimlerimiz? Belli Rabbani alimlerimiz var değil mi günümüzde? Peki tekfirciler dersek derse ki biz de tamam o zaman geçmiş alimlerimizin sözlerini biz de kendi alimlerimiz, günümüz alimlerimiz anlıyoruz. Biz de diyoruz ki Allah'a yemin olsun ki hiçbir tekfirci yok ki samimi kendi alimlerini bugün alim kabul etsinler. Hepsi adı adları gibi biliyorlar. Hiç kendi o takip ettikleri o belli kişilerin hiçbirisinin alim olmadığını kendileri biliyorlar. En başta onun etrafındaki ilmi e, hakikaten samimi talebeleri dahi bunu itiraf ediyorlar. Bugün e, işte... Bu makdisiler vesaire bun, Bunlar maruf kişiler. Bu ve bunun gibi insanlar. En başta bunların en yakınları dahi biliyorlar bunların alim olmadıktan. Evet bunlar ilim talebeleri kişiler. İlinde belli seviyeye gelmişler. İyi bazı mesafeler kat etmişler. Ama en başta kendileri de şunu kabul ediyorlar. Alim olmadıklarını kabul ediyorlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir soru. Bir insan kendi alim olup olmadığını bilir mi bilmez mi? Bilin. Şimdi önce Öncelikle hiçbir alim, ben alimim demez. Doğru mu? Evet. Ama bilir mi? Bilir. Bilir. bilir. Alimim dediği noktada evet. içeriz. Bir insan, alim olan bir insan kendisinin alim olduğunu bilir. Ama onu söylemesi, ben alimim bunu yayması ne caiz değil. Ama kendisinin alim olduğunu bilir. Ben alimim de demez. Evet. Derse de en fazla mesela birisinin ismi gündeme gelir. Ona nispetle ben alim değilim der. Ama ben alim değilim dememesi lazım. Gerçek alemin ben alim değilim dememesi lazım. Çünkü derse yalan söylemiş olur. Çünkü alim kendisinin alim olduğunu bilir. Anladık mı kardeşler? Evet. Şimdi bu tekfircilerin liderleri de ki öyle diyelim günümüzde öyle isimlendirdikleri için bu makteziler şunlar bunlar. Bunların kendileri de kendilerinin alim olmadığını söylüyorlar zaten. Hakikaten bunlar alim de değil. Güçlü bir ilim talebesi mi? Allahu alem ben çok güçlü ilim talebesi de görmüyorum. Yani eserlerine baktığında ilmi tahkikten uzak. Ama en azından çok güçlü ilim talebesi görmüyorum. Ama en azından ilimde belli bir seviyeye gelmiş, belli, iyi, iyi, iyi, iyi bazı mesafe kat etmiş insanlar. O yüzden bizim az önceki cümlemiz havada kalmıyor kardeşler. Bakın dünyada geçmiş alimlerin yolunda giden tek fırka selef değil midir? Bunu muhalifler bile bakın zaman zaman ikrar ediyorlar. Hangi akayet kitaplarını açarsanız açın. Eşarilerin, maturilerin, mutezilerin bakın bu çok önemli bir nokta kardeşlerim. Hangisini açarsanız açın. Hepsi selefin sözlerini getirmekten halidir doğru mu? Evet. Hepsi. Tek fırka var selefin sözlerini getiren kim? Ya günümüzde taife kim? Selefiler. Değil mi? Bizim alimlerimiz. Mesela Useymin'in kitabı, Binbaz'ın kitapları, Elba'nın kitapları. Doğru mu? Bir tek getiren kim? Bizim. Biz. Bizim alimlerimiz, bakın şimdi dikkat edin. Bizim alimlerimiz bu kitaplardan delil getiriyorlar. Geçmiş alimlerin kitaplarından delil getiriyorlar. Devamlı arkide kitaplarından. Geri kalan 73 fır 72 fırkadan hiç kimse bunu yapmıyor. Geriye ne kaldı? Bir fırka kaldı kim? Biz. Yani geçmişi kim izliyormuş? Biz. Bakın bu hem onların diliyle hem bizim kendi dilimizle. Onların nasıl diliyle? Vakia dilleriyle arkadaşlar. Bakın vakia da bu ortadadır. Hiçbir bugün meydan okuyoruz. Bakın hiçbir akayet kitabına hangi akayet kitabına bakarsanız hiçbir eşari, maturdi, mutezile, cehmiye bunların hangi kitaplarına bakarsanız bakın hiçbirinde selefin sözleriyle istidlal ettiklerini göremezsiniz. Belki eşari kitaplarında bir yerde iki yerde. Neden? Çünkü selefin akidelerinin o olmadığını, kelam olmadığını kendileri de biliyor. Bakın o zaman Tek bir fırka kaldı. Kim o? Biz. Biz. biz. Doğru mu? Evet. Peki, biz dediğimiz kim? İsim verelim buna. Selef. Selef. Peki, Selefe kendisini nispet eden onlarca grup var mı? Var. Var. Bizim grubumuz belli. Biz kimiz? Binbaz Banu Huseymin ve o okulde giden insanlar. Onun dışındaki kendisini Selefe nispet eden bütün gruplara bakın. Hepsinin kendi aralarındaki icmasıyla kendilerinin alimleri yok. Hayır, geçmiş alimleri anlayacak günümüzdeki. Yani günümüzde bugün e, 3-5 tane serseri var Türkiye'de. Hepimiz biliyoruz onları kimler olduğunu. Bunlar tekfirci insanlar değil mi? Bunların takip ettikleri kendileri gibi 2-3 tane serseri insanlar var. Alim diye bilinen. Kendileri de alim diye bilinen. Ama vakıada alim olmadıklarını, vakıada alim olmadıklarını bizzat kendileri, kendi alimleri ikrar ediyor. Dilleriyle söylüyorlar alim olmadıklarını. Eğer alim o alimse der, yalan söylemiş olurlar, değil mi? Çünkü bir alim ben alim değilim diyemez, aslen. Bazı kalimneler hariç. İki, bunların etrafındaki ilimle uğraşan taleveleri de ikrar etmektedirler ki, bunlar alim değiller, güçlü bir ilim talebesiler. Üç, bunların ilmi ne kitapları var ve ne sesli dersleri var? Soru soruyoruz. Yok, hiçbir şey yok. Bakın iki tane demokrasi. Zaten bunlar tağuttan başka bir şey bilmez. Şimdi bunu evet. söylediğiniz zaman kızarlar. Neden kızarlar? Der ki elhamdülillah başka ne bilelim ki. Zaten bütün her şey tağutta. Evet. Vallahi keşke onu anmasaydınız. Biz de size destek olup sizinle birlikte gece gündüz davet ederdik aynı şeyi. Bunların bakın var. konuştukları gece gündüz tek şey yanlış bildikleri tağut. Demokrasi oy vermenin hükmü nedir? Evet. Çoğunun konuştuğu bu. Bu onların alim olmadığının en büyük göstergesi. Bakın kendi alimlerinin fıkıh üzerine yazılmış adam gibi ne kitabı var? Ne kitapları var? Yok sıfır. Fıkıh usulü hakkında yazılmış doğru düzgün ne kitapları var? Sıfır. Akaid hakkında. Akaid sadece ta tağut meselesiyle alakalı? Değil. İsim sıfat hakkında bunların ne kitabı var arkadaşlar? Uluhiyet tevhidini güzelce anlatan ne kitapları var bunların? Rubiyet tevhidini anlatan ne kitapları var? Siyer adına ortaya ilmi ne kitap koymuşlar? Bunların kendi alimleri de tekfircilerin hepsi de perde arkasında bizim alimlerimizin kitaplarını saklarlar, perde atarlar üstüne, saklarlar ve gizli gizli onlarla kendilerini yetiştirirler kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu hariciler için diyorsun, değil mi? Evet. O yüzden bakın, biz diyoruz ya geçmiş alim, ben bunu neden örnek verdim? Geçmiş alimlerimizi de arkadaşlar ancak günümüz alimlerimizle anlarız dediğimizde. Şöyle bir aklınıza işgal gelebilir. Ya o zaman günümüzdeki kendini selefe nispet eden gruplar, değil mi? Ama hakikatte selefi olmayanlar, mesela işte tekfirciler gibi. Değil mi? Harici zihniyetli günümüzdeki tekfirciler gibi. Bunlar selefi değiller. Bunlara selefi diyen selefi anlamamıştır. Bunlar selefi değiller. Bunlar bakın, bunlar da kendi alimlerine döner ve ne yapar? Geçmiş alimleri bunu kendi günümüzdeki alimleri, alimlerimizle, alimleriyle öğrenirler diye bir şüphe gelirse bize. Şimdi buradan Ali abi sordu dedi ki ya Ebu Zerka sen diyorsun ki İbni ile Muhammed İbni Abdülvahab'ı da vesaire kimle anlaman lazım? İşte Usemin'le, Binbaz'la, Elbani'yle anlaman lazım. E ya bir tekfirciler çıkarsa derse ki tamam ben de ki ben de senin yaptığını yapıyorum. Günümüz alimlerimizle anlıyorum. Ben diyoruz ki senin, biz de diyoruz ki senin alimin nerede? Kim? Kim? Ne kitabı var, ne eseri var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Allah'a yemin olsun ki gece gündüz dolaşın. Dünyadaki bütün İslam ülkeleri dolaşın. Bunlar gibi düşünen insanların eserlerini toplayın. Ortada hiçbir şey yok. İki üç mevzu etrafında dönerler, dolaşırlar. Ve bunların kendileri de çok iyi biliyorlar. Alim dedikleri insanların alim olmadıklarını. Çok iyi biliyorlar. O yüzden bakın hiç böyle işte e, Kur'an'dan bir delil getir, sünnetten delil getir hiç gerek yok. Bakın vakıya ortada. Yeryüzündeki tek hak fırkayız. Allah'a anladın. Ve bize muhalefet eden ama bu muhalefet edenlerden kendisini selefin nisbeli edenleri kastediyorum. birisinin alimi yok. Alimler yok ortada. Yani düşün ki işte 2-3 tane isim zikrediyorlar. Maktisi şu bu. Bunlar ölse bittiler. Alın size vakıya. Ki bunlar zaten alim değil. Bu hakaret veya küçümseme anlamında söylemiyorum zaten. Yani bu vakia olan bir şey. Bir eserleri yok. İlmi dersleri yok. E, ilmi bir eser ortaya koyacak ilimleri yok. O seviyeye gelmemişler ama ilim talep Hakikaten belli bir seviyeye varmışlar ilimde. Ama bu alim seviyesi de değil, güçlü ilim talebeliği seviyesinde de değil, daha alt seviyedeler. Yani işte avamı düşün, bir üst seviye aydın düşün, sonra ilim talebesi düşün, sonra ilim talebesinde belli bir seviyeye gelmiş insan düşün, sonra güçlü bir ilim talebesi düşün. Böyle seviyeler vardır. Bunlar aliminin alt seviyesi olan güçlü bir ilim talebesinin de alt seviyesinde insanlar. Evet. Ve bunlar kendilerini, bir isim sıfat mevzusunda sıkıştıkları zaman hemen Hüseyin'e, Elbani'ye, Binbaz'a dönen insanlar. Bunların alimleridir. Bir hadisin sayılığına, zayıfına bakacağı zaman hemen Elbani kitaplarına dönen insanlar. O yüzden bakın bunların alim dedikleri insanların ilmi olarak hangi suya kanmış insanı, susamış insanı doyurdular bunlar? Yani bugün baş, kafana fıkhı bir fık, e, soru, e, işgal geldiğinde bunların hangi kitaplarıyla o sorunu çözersin? Ve isim sıfattan bir şüphe geldiğinde muhalif. Bunların alimlerinin hangi kitabından onu çözersin? Değil mi? Hiç yok ortada hiçbir şeyleri yok. Zavallı insanlar. İşte bu acizlikleri, yani ilmi bu acizlikleri, hak olmadıklarının en büyük ispatıdır arkadaşlar. Çünkü kıyamete kadar hak tayfa olacak değil mi? Ve bu hak tayfenin alimleri olacak. Çünkü ne, diye, ne demiştik biz? Buhari ismi elimizden almayacak, âlemleri alacak. Doğru mu? Demek âlimler hep olacak. Değil mi? Âlimler hep olacak. Peki nerede? Bugün Fevzan. Şeyh Muhsin Abbad. işte Şeyh Cibrin vesaire. Bunlar âlim değilse, bunlar tavutun imamlarıysa, onlar tavutun âlimleriyse, kim âlim? Kıyamete kadar bir âlim grubu olacak. Kim bunlar? Dünyada ne var? Ortada ne var? Eser olarak ortaya koydukları ne var? Ses kayıtları or olarak ortaya koydukları ne var? Hiçbir şey yok. Bugün alışveriş meseleleri, buyu meseleleri, bu ince meseleler, hani bu bugün artık dünyada dünya iyice globalleştiği bankalar çıktı değil mi? Çok e, farklı alışveriş meseleleri gündeme geldi. Bunların bunları hangi bunların alimlerinden hangisi çözer? Ortaya bunların alimlerinin Bugünümüzdeki güncel meselelerle alakalı, fıkhi meselelerle alakalı mesela ne bileyim Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bir tip bebek çıkıyor. Bir, değil mi? bir sürü şey çıkıyor. İşte menü bankası çıktı ne olacak? Bunlar hep güncel meseleler. Doğru mu? Bunların alimlerinin hangi birisi ortaya ne koymuş eser olarak? Bunların alimleri sıkıştığı zaman hemen, alim dedikleri insanlar sıkıştığı zaman güncel mesele, fıkhi meselelerle alakalı hemen tağutun alimlerine dönerler müracaatete. Hemen onlardan ilim öğrenirler. Bakın o kadar acizler ki Türkiye'de bundan 8-10 sene önce yani veya o kadar olmasa da 5-6 sene önce diyelim tekfir hızlandı ya böyle bir hareketlendi ya. Herkes cari oldu şimdi sokaklarda kadınlar madınlar. Herkes cari oldu. Herkes kafir. Zaten imamlar toptan kafir. Ortada hiç kimse kalmadı. Ümmet helak olmuş gidiyor. Burası aslen nedir? İşte ee, kafir bütün halk kafirdir aslen. Müslüman olanlar, e, kendi İslam'ı açıkça ortaya çıkanlar müstesna değil mi? Böyle bir durum geldi. Bakın ne oldu? O kadar zayıf ve aciz insanlar ki bir tane kitap basıldı bunların halinden 30 Risale. Bir basıldı Türkiye'ye 6 şut oldu. Tekfirciler 50 grup oldu. Maktis'in kitabı bir basıldı 30 Risale. Bakın ne kadar böyle kaygan, sağlam olmayan bir zemine bağlı bunların akileleri. Bakın bunların alimleri, alim dedikleri insanlar 30 Risale'den biraz daha yumuşak bir kitap yazsalar darma duman olacaklar. Şu an Türkiye'deki tekfirciler aralarında 73'ün yanına bir sıfır koy, en az o kadar fırkalar, 730 fırkalar. Sözler havada uçuyor. Sözler havada uçuyor. Ne inandığını hiç kimse bilmiyor. Hani nasıl böyle şey e, salarsın çayıra, kafesten çıkarmışsın mesela bir koyunu yıllar çıkmamış haradan nasıl böyle koşar sağa sola ne yapacağını bilmeden deli divane gibi aynı şu an tekniciler öyle Türkiye'de <gülüyor> zavallılar miskinler hocam hiç mi baştan alim yok bunların yok ne Türkiye'de var ya Türkiye'de zaten e, öyle dersek türü, ayıp olur çünkü Türkiye'de maalesef bizim grubumuzun da alimi yok o biz e, sıkıntı ama dünyada ne bütün dünyaya ilim yayan kim Onların diliyle de şu an tanrıkların alimleri. Doğru mu? Bütün dünyaya o ilim yazıcı. Bütün dünyadaki sessiz dersler, kitaplar, ilmi kitaplar, fıkıh kitapları, güncel meselelerle alakalı, hadis e, kitaplarının tahkikleriyle alakalı bütün kitaplar bizim alimlerimizden çıkıyor. O yüzden kardeşler yine başa döndük. Alimlerimiz, alimlerimiz, alimlerimiz. Biz bakın, bütün dünya bizim alimlerimize saldırıyor. Bir de biz meslek var ya, Subhanallah helak oluruz gideriz. Allah Allah. Benim en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musun? O kadar elimizde bu değer var ki ama biz hak grup olarak kendisini selef'e nispet eden tek hak grup olarak biz kendi alemimize sahip çıkmıyoruz. O yüzden ben gittiğim yerde hep bunu anlatıyorum. Şimdi artık Uluhiyet tevhidü şu bu biz bunla, bunla, bunlar oturmuş. Genel hapta ile rubiyet tevhid ismi sıfat tevhid otur oturmuş. Her ne kadar bazı kardeşlerde küfri, şirki şeyler varsa da onları düzeltmeye çalışıyoruz. İşte Allah dünya semasine iner kafasına göre okumuş, bulutlar da zannediyor. Biz bunları düzeltiyoruz. Ama genel olarak nedir? Genel olarak Selefi'yim diyen insanlar, Allah'ım da olsun bizim arkadaşları kastediyorum Genel hatlarıyla ne? Tevhid ehli insanlar. Hı. Ama bakın bu menheçte büyük bozukluklar var kardeşler. Bunları düzeltmemiz lazım. Alimlerimize sahip çıkalım. Biz dini öğrenirken devamlı alimlerimizin eserleriyle öğrenelim. Geçmiş alimlerimizi de günümüz alimlerimizle öğrenelim. Vallahi bunların tağutun alimleri de, e, dedikleri e, imamları var ya, bizim imamlarımıza ne diyorlar? Alimlerimize ne diyorlar? Bunlar tağutun alimleri, tağutun imamları. Allah'a yemin olsun ki diz çöküyorlar onların önünde ilmen. Şöyle alıyor eline adam kitabı, şöyle of. saklıyor, böyle gizlice okuyor. Peki arkadaşı görüp de demesin ona. Ya sen daha dün Tavut dediğin adamın kitabını okuyorsun diye. Çünkü kitap yok elinde. İlim öğreneceği bir merci yok. İbnü i Teymiye tek başına dönüp de anlayamıyorum. İskin anlayamaz da zaten. Anladık ne kadar acizler. O yüzden bırakın <gülüyor> Kim Allah'ın inderiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Yok burada istihlal var. Yok burada yok. İnül hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Bunların hepsi cahil insanlar. Hepsi cahil insanlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Birisinin tekfir ettiğini o Onun ettiğini o etmiyor Kimine göre şartı üç, kimine göre beş engeller kalkmış, kalkmamış, hüccet ne zaman ikame değil. Tekfircilerin arasına bir gir. Bak bir sor. Bir soru at böyle küfürle alakalı. 730 fırkaya bölündüklerini görürsün.